Karayollarında Durum İzmir Aydın Otoyolu torbalı bağlantı kolunda bantaklarım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak geçişler diğer bölümden çift yönlü olarak sağlanıyor. Konya Karapınar yolunun ilk 66 kilometresinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Giresun-Esviye ayrımı Dereli yolunun 7 ile 13 ve 15 ile 19. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Göynük-Nallıhan yolunun 5 ile 10. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle muhtelif kesimlerde yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak trafik diğer yönden kontrollü olarak sağlanıyor.